Muhayyisa öne çıktılar. Abdurrahman da konuşmaya başladı. O onların yaşça en küçükleriydi. Kan sahibi ve topluluktan eski tanışıklığı olan kimse de o idi. O konuşmaya başlayınca aleyhissalatü vesselam en büyüğü öne geçir. En büyüğü öne geçir dedi. Sehil sözüne şunu da anlattı Bunun üzerine o geri çekildi ve Hüveyisa Muhayyisa sonra da o olmak üzere konuştular. Aleyhissalatü vesselam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 Allah'ın bir adama Kur'an hakkında verdiği anlayışa ve şu sayfede olanların sahibiyim. Peki bu sayfada ne var dedim. Diyet hükümleri, esir kurtarmanın sevabı ve müşrike karşı Müslümanın öldürülmeyeceği hükmü cevabını verdi. 2362 İbni Abbas'tan aleyhissalatü vesselam cezalar, hadler camilerde yerine getirilmez. Çocuğa karşılıkta babaya kısas uygulanmaz. Aleykümselam aleyhissalatü 2363 Semire bin Cündep'ten Aleyhisselatü Vesselam kim kölesini öldürürse biz de onu öldürürüz. Kim onun uzunu keserse biz de kendi uzunu keseriz demiştir. 2364 Vail bin Hucur'dan o katil adam bir kayışla çekilerek getirildiğinde Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunuyordum. O zaman Aleyhisselatü Vesselam öldürülen kimsenin velisine bağışlıyor musun dedi o da hayır dedi. Böylece diyeti alırsın dedi. O yine hayır dedi. Aleyhisselatü Vesselam o halde onu öldürecek misin dedi. O da evet dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki eğer sen onu bağışlarsan o gerçekten senin günahınla arkadaşının günahını alıp yüklenir. O da onu serbest bıraktı. Vahil şöyle dedi. Ben onu maktulün verisini kendisine bağışlamış olarak kayışını sürükleyip giderken görmüştüm. 2365 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak Ana babaya itaatsizlik etmek Can öldürmek Ve yalan yere yemindir 2366 Sabit İbn-i Tahak'tan Aleyhisselatü Vesselam Mü'mine lanet okumak öldürmek gibidir Kim de şu dünyada Kendini bir şeyle öldürürse O kıyamet gününde onunla Azap edilir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 Halklılar sözüyle işaret buyurduğu husustur. Tevbe 74. 2369 Amr bin Hazım'dan Aleyhisselatü Vesselam Yemen ahalisine altın sahiplerinin ise diyet olarak bin dinar vermeleri gerekir diye bir mektup yazdı. 2370 Amr bin Hazım'dan Oda babasından, o da dedesinden aleyhissalatü vesselam Yemen ahalisine şöyle bir mektup yazdı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Peygamber Muhammed'den Zuhruayn, Meafir ve Hemdan boylarının hükümdarları olan Şurahbil bin Abdukulal, El Haris bin Abdukulal ve Nuayn bin Abdukulale işte mektupta insanın hataen veya kasıtlıya benzer öldürülmesinde diyet yani düz yüz deve kadardır buyurdu 2371 Zuhri Ebubekir bin Muhammed Amr bin Hazım'dan. Ali sallallahu ve sellem Yemen halkına bir mektup yazdı. Bu mektupta şu vardı. Aleykümselam ve rahmetullah. Tamamen kesildiği zaman burunda diyet gerekir. Dilde diyet gerekir. Dudakta diyet gerekir. Taşaklarda diyet gerekir. Erkeklik organında diyet gerekir. Omurgada diyet gerekir. Gözlerde diyet gerekir.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 gerekir. 2377 Amr bin Şayb'dan Ali sallallahu aleyhi ve selam başkemini ortaya çıkaran baş yaralarında beşer beşer deve hükmetti. 2378 Amr bin Hazım'dan Ali sallallahu ve selam Yemen ahalisine el ve ayak parmaklarından her parmakta 10 deve gerekir. Baş Başkemiyi ortaya çıkan baş arasında 5 deve gerekir buyurdu. 2379 Aleyhisselatü Vesselam dişlerde Beşer beşer deve hükmetti 2380 Dişte beş deve Gerekir buyurdu 2381 İmran bin Hüseyin'den Bir adam bir adamın elini ısırdı Isırılan kimse de elini çekip Aldı ısıranın iki ön dişi Düştü bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'dan Davalaştılar O da şöyle buyurdu Biriniz kardeşini döl hayvanın ısırması gibi ısırıyor mu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 Mugire'den, Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kadın bir adamın nikahı altındaydılar. Derken birbirlerini kıskandılar da biri diğerine bir direklem vurdu ve kendisiyle karnındaki cenini öldürdü. Bunun üzerine iki tarafın adamları ve Vesselam'a davalaştılar. O da cenin hakkında bir gurre köle hükmetti ve bunu vuran kadının akilesine yükledi. 2386 İbn Abbas'tan Hazreti Ömer Halka Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın cenin hakkında verdiği hükmünü sordu da Hamel bin Malik İbn-i Nagib ayağa kalktı. Ben hanımım olan iki kadının arasındaydım. Derken onlardan biri diğerine bir çadır direğiyle vurdu ve onu öldürdü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun cenin hakkında bir gurre köleyle ona mukabili vuran kadının öldürülmesini hükmetmişti. 2387 Ebu Hureyre'den Huzeyil kabilesinden iki kadın vuruştular da biri diğerine bir taş atıp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 Kasıtlıya benzer hatayen yani kamçı ve değnekle öldürülenin diyeti yüzdevedir. Bunlardan kırkının karınlarında yavrular olacak. 2389 Zuhri'den bir adam bir delikten aleyhissalatü vesselamın odasının içine bakmış. O esnada aleyhissalatü vesselam yanında kendisiyle başını hilallemekte olduğu bir kargı varmış. Derken aleyhissalatü vesselam onu görmüş de şöyle buyurmuş.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 Şayet bilseydim ki sen bana bakıyorsun kalkar şunu gözüne dürterdim. İzin isteme esası sadece bakmaktan dolayı konulmuştur buyurdu. 2391 mutden Muti'den Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'nin fethedildiği gün şöyle buyururken işittim. Hiçbir Kureyşli bugünden sonra kıyamete kadar tutularak bağlanarak öldürülmeyecek. 2392 Abdullah bin Muti'den